Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem Ay doldu üzerimize, veda tepelerinden Şükür gerekdir bizlere, Allah'a davetinden Ay doldu üzerimize veda tepelerinden şükür gerekdir bizlere Allah'a davetinden Ah Resulallah, Habiballah, Nebi Allah, Şefiallah. Allah Allah Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Sen güneşsin sen kamerisin sen nur üstüne nursun sen Süreyya yıldızısın Ey sevgili ey Resul Sen güneşsin, sen kamersin Sen nur üstüne nursun Sen Süreyya yıldızısın Ey sevgili ey Resul Ah Resul Allah. Habib Allah, Nebi Allah, Şefi Allah, Resulallah, Habib Allah, Nebi Allah, Şefi Allah sallallahu ala muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ey bizden seçilen elçi yüce davetle geldin sen bu şehre şeref verdin Ey sevgili hoş geldin Ey bizden seçilen için Yüce davetle geldin Sen bu şehre şeref verdin Ey sevgili hoş geldin Ah Resulallah Habib Allah, Nebi Allah, Şefi Allah, Resulallah, Habib Allah, Nebi Allah, Şefi Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem.